Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in toplumunu inşa ederken üç esas çok belirgin olarak kendini gösteriyordu. Birincisi, onun muhteşem ahlakıydı, hayatıydı. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle kuşkusuz sen, Büyük bir ahlak üzeresin buyruluyor. Hayatı insanlık için eşsiz bir model, Usve-i Hasene'ydi. En etkin olanın hayat olduğu biliniyordu. Hal diliyle olan, kal diliyle olandan bin kez daha etkindi. Peygamber Efendimiz'in o doğal hayatı gönüllere inşirah verirdi, huzur verirdi. Doğallık onun hayatının bütün karesine oturmuştu. Onu seyreden bir eminlik, güvenilirlik abidesini temaşa ettiğini hissederdi. İkincisi peygamber ikliminin şah damar olan sohbetleriydi. Peygamber ikliminin bağrından şelaleler akardı. Gönüller bu muhteşem şelalede yıkanırdı, arı duru olurdu. Kalpler hafiflerdi, kalpler huzur iklimine girerdi. Gönül sevgi istiyordu. Gönül sohbet istiyordu. Yeryüzünde sadece bir varlık konuşuyor, sohbet ediyordu. O da biricik varlık olan insandı. Konuşmanın kıvamı ise sohbetti. Gönülleri kıvama getiren sohbetlerdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şerefli arkadaşlarını sohbet ikliminde yetiştiriyordu. Sohbet meclisiydi. Peygamber Efendimiz sohbet buyuruyorlardı. ''Cennette saydam saraylar vardır. İçi dışından, dışı içinden görülen saraylar vardır.'' buyurdu. Sahabe-i kiram, ''Ey Allah'ın Resulü, o saydam saraylar hangi özellikteki müminlere ikram edilecek, verilecek?'' diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tatlı tatlı konuşanlara, bol bol yemek yedirenlere, nafile oruç tutanlara, ve herkes uykudayken kalkıp ibadet edenlere buyurdu. Önce tatlı tatlı konuşmak vardı. Gönüllere, ab hayat olan kıvamında sohbetlerdi. Kalplere seher yeri olan sohbetlerdi. Peygamber Efendimiz'in ikliminde asıl olan sohbetleriydi, doyumsuz sohbetleriydi. Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla sohbet iklimindeydi. Sahabe Ya Resulallah, varlık sahipleri yüksek dereceleri elde ettiler. Bizim gibi namaz kılıyorlar. Bizim gibi oruç tutuyorlar. Mallarından zekatlar veriyorlar, infak ediyorlar. Biz bunu yapamıyoruz dediler. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Allahu Teala size sadaka sevabı ve mükafatı alacağınız imkanlar vermedi mi buyurdu ve devam ettiler. Sizin her süpan Allah değişiniz bir sadakadır. Her Elhamdülillah deyişiniz bir sadakadır. Her Allahu Ekber deyişiniz bir sadakadır. İyiliği emretmekliğiniz bir sadakadır. Fenalıktan vazgeçirmeye çalışmanız bir sadakadır. Sizin eşinizle birleşmeniz bir sadakadır. Sahabe-i Kiram ey Allah'ın peygamberi nasıl olur? Birimiz şehvet arzusunu giderecek, bundan da sevap alacak öyle mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ettiler ve ne dersiniz? İnsan bu arzusunu haram olan bir yoldan giderse yaptığı zinadan dolayı vebal ve günah kazanır mı? Sahabe-i kiram sukut ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynen bunun gibi. Bu arzusunu helal yoldan giderdiği takdirde ecir ve sevap alır buyurdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şerefli arkadaşlarının durumlarını dikkatle izlerlerdi. Onların hallerini kollarlardı. Ancak sohbete özlem duydukları zaman onlara sohbet ederlerdi. Onların isteksiz oldukları zamanlarda sohbet zemini oluşturmazlardı. Onlar Peygamber Efendimizin sohbetini dinlerlerken bütün varlıklarıyla dinlerlerdi. Sohbete kendilerini kilitlerlerdi. Onların sohbet dinlerken halleri, başlarında kuşlar var da en ufak bir hareketten uçup gidecekler gibi sanki donmuş varlıklar halinde dinlerlerdi. Bir gün sohbetlerinde, sizden öncekilere ulaşmanızı ve sizden sonrakileri geride bırakmanızı mümkün kılacak bir şey öğretmemi arzu eder misiniz? buyurdular. Sahabe-i Kiram, evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her namazın ardından 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber deyiniz. Bu tesbihiniz Lâ illallahu illallâhu vehtehû lâ şerîkele Lekûl mûlku ve lehûl hamdû ve huve alâ kulli şeyin kadir sözü ile yüze ulaşsın. Bunu böyle yapan insanın günahları, denizlerin köpükleri kadar çok bile olsa Allah-u Teala onu bağışlar buyurdular. Mü'min, her varlığa baktığında, akan nehirlere, kayan yıldızlara, masvavi denizlere, engin gökyüzüne, yemyeşil bağlara, bahçelere, uçan kuşlara, meleyen koyunlara, kuzulara, hangi varlığa bakarsa baksın, bütün varlığıyla Sübhanallah derdi. Yaratan Rabbim, ''Eşi ve benzeri olmayan Rabbim, eşsiz Rabbi Rahimim, yarattıklarını ne kadar güzel yaratıyorsun, ey kusursuz Rabbim'' diyordu. Yani Allah diyordu. Hemen sonrasında ''Elhamdülillah'' diyordu. ''Yüce olan sensin, ulu olan sensin, bütün varlığımızla bağlandığımız, derin bir hamd, şükür duygusuyla yöneldiğimiz ancak sensin'' diyordu. Sonra Allahu Ekber diyordu. Allah büyüktü, gücü her şeye yeten, sınırsız güç sahibi, sınırsız büyük olan Rabbi Rahim diyordu. Onun azametini derinden duyuyordu. Sonra Allah'tan başka ilah yoktur, O birdir ve O'nun ortağı benzeri yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'nadır ve O her şeye kadir, her şeye gücü yetendir diyordu. Peygamber Efendimiz akan hayatı içinde şerefli arkadaşlarına İslam'ın inceliklerini öğretiyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a acı bir haber geliyordu. Süt kardeşi olan Osman bin Mazun vefat etmişti. Peygamber Efendimizin gül yüzlerinde keder çizgileri, hüzün çizgileri belirginleşi verdi. Berrak kalbine düşen acı anında gül yüzlerinde yansıyordu. Hemen kalktı ve Osman radıyallahu evine gitti. Vefat eden süt kardeşinin yüzünü açtı, alnından öptü, gözlerinden damlayan yaşlar Osman radıyallahu'nun yüzüne düşüyordu. Osman bin Mazun radıyallahu muhacirdi. Evinde kaldığı mümin kadın Medineli Ümmü Ala idi. Ümmü Ala, Allah'ın rahmetini dilerim sana ey Osman. Hiç şüphe etmiyorum ki Allah sana ikramda bulunmuştur diyordu. Peygamber Efendimiz o denli hüzün içre olmasına rağmen bir inceliği İslam'ın bir esasını öğretiyordu. Ümmü Ala'ya dönüyordu. Nereden biliyorsun Allah'ın ona ikramda bulunduğunu? Ümmü Ala, kurban olayım ey Allah'ın peygamberi. Bilmiyorum ama öyle ümmit ediyorum. Bu sözleri bana söyleten Osman'da gördüğüm o güzel ahlaktır diyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Osman şimdi gerçek aleme geçmiş durumda. Ben onun hakkında hayır ümid ediyorum. Bu arada ben Allah'ın peygamber olduğum halde hakkında ne gibi muamelenin yapılacağını bilemem buyurdu. Ümmu Ala Osman hakkında bile bunu diyemezsem artık bir başkası hakkında hiçbir şey söyleyemem diyordu. Hazreti Osman bin Mazun radıyallahu an omuzlarda baki kabiristanlığına götürülüyor, kabrine konuyordu. Üzeri öltürdükten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam büyükçe bir taşı Osman radıyallahu anın baş ucuna dikti. Peygamber Efendimiz kabiristanlığı ziyaret ederdi. Her geldiğinde Hazreti Osman bin Mazun'un kabirinde ziyaret ederlerdi. Yıllar sonra Resul Ekrem Efendimizin küçük İbrahim'in vefat edecekti. Öyle buyuracaktı. İbrahim'i bizden önce giden salih arkadaşımızın yanına defnedin. Küçük İbrahim'i Hazreti Osman bin Mazun'un bitişine defnediyorlardı. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam İslam'ın temel bir esasını öğretiyordu. Korku ve ümit arası bir duyuşun, bir düşünüşün içinde olmayı öğretiyordu. Kul korkuyordu. Günahlarından, isyanlarından dolayı Rabbinden korkuyordu. Kul ümit ediyordu. Rabbi Rahimi, Rahmanı Rahimi sonsuz bağışlaması olandı. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Kabiristan'da dövünen, bağırıp çağıran, ağlayan bir kadın gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Kadın başını kaldırdı. Hadi işine git. Benim başıma gelen senin başına gelmiş değil dedi. Peygamber Efendimiz yoluna devam etti. Evine gidiyordu. Arkadan gelenler kadına konuştuğun kimse Allah'ın Resulü'ydü dediler. Kadın ne büyük hata yaptığını anladı. Ağlamayı bıraktı ve süratle Peygamber Efendimizin peşinden koştu. Resulullah evine girerken kadın bilmezlikten dolayı bir kusur işledim. Bana bunu Çocuğumu kaybetmiş olmanın ızdırabı söyletti Özür diliyorum ey Allah'ın Resulü diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam Sabır ancak darbenin ilk geldiği anda gösterilir buyurdu Hicretin ikinci yılıydı Oruç farz kılınmıştı Aynı yıl içerisinde kurban vacip kılınıyordu Zilihçi ayının dokuzuncu günü sabah namazını kıldıran peygamber efendimiz Allahu Ekber Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l-Hamd diyordu. Bundan böyle bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz olan namazın arkasından bu mübarek tekbir söylenecekti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan bayramında olduğu gibi kurban bayramı namazı için namazgaha vardı. Burası açık bir alandı, düzlük bir alandı. Kadın erkek bütün müminler bayram namazına gelmişlerdi. Ezansız ve gamet suzalan bayram namazı, Efendimizin imamlığında büyük bir heyecan ve huşu içerisinde, huzur içerisinde kılındı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam